Güzel yama dağlarına aşiretler gelir yayla yaylardı Aşiretten Süleyman ağanın güzel bir kızı vardı Adına Şanlı Elif derlerdi Diğer aşiretten Kazım ağanın da iki oğlu vardı ki ikisi de güzel Elif'e aşık olmuşlardı Elif ise Kazım ağanın küçük oğlu Yusuf'a aşık olmuştu Yusuf'la Elif birbirlerini öyle bir sevgiyle severlerdi ki Ölünceye kadar ayrılmayacaklarına an dişmişlerdi Bundan haberi olmayan Kazım Ağa Süleyman Ağa'nın kızı Elif'i Büyük oğluna ister ve nişanlar Bunu duyan Yusuf'un kardeşiyle arası açılır ve Yusuf yaylayı terk eder Aradan tam bir yıl geçer Elif'in düğünü kurur, gelin alayı gelir Bu acılara dayanamayan Elif Yusuf'a haber salar Yusuf'um yarın kardeşine gelin olalım Ne olur Yusuf'un um gel de son bir defa göreyim seni Yoksa canım kıyarım Bunu duyan Yusuf atına atlar ve yollara düşer Elif'ine kavuşur Elif Yusuf'u görür görmez Geldin Yusuf'um Ben senden başkasına gelin olamam Ne olur Yusuf Kaçır beni, kaçır da kurtar beni. Olmaz Elif'im, sen kardeşime gelin oluyorsun. Bunu yiğitliğime yediremem. Öyleyse Yusuf'un vurduğunu. Yarın gelip onu ata binerken kardeşinin çadırına inmeden vur. Beni vuracağına söz veriyorsun. Söz olsun Elif'im, yiğitin sözü sözdür. Seni vururum ama kari ben de bu dünyada yaşayamam. <Gülüyor> dağlarda gardan şiidi yeri at üstünde gezerdi felek felek aldı biri bir, bir. Mekan eylemiştim oğlan yoharı gülü kaç gündür ki ben ona canladım Mekan eylemiştim oğlan yoharı gü Kaç gündür şübem ağam gelmedin Yedi dibin gülmezdi bileyi Elin fıvallı vakti o Yusuf'un dileği Kime şikayet edem yavrum yavrum yavrum yavrum yavrum Ben bu feleği Kaç gecedir oğlum ben uykum geldi. Kime şikayet edeyim ki yavrum ben bu seneyeyim Kaç gecedir ben uykum yeme Gitme oğul, gitme bu gece çok kötü bir düş gördüm Sana tuzak kurdular oğul gitme Gitmem gerek ana, bu düğüne benim gitmem gerek Beşli almış oğlan gider dünüle anasını alvarın olur konuşmaz gelinde durun ol Yusufun önüne Akşamdan haber olan salmış geline taş gecedir el fulhum gelmedi Akşamdan da olan haber salmış gelin Kaç gecedir benim uykum gelmedi Oğlum bu düğüne gitme yalnız gelmesin yeri Emin orda ne korkma olur olur, olur olur mu Kurt yemez ben beni beni Kardeş kardeşim bir kız için alamana mı adamı öldürmez beni Kaş ne ki ben bu yoldan? Davul ile zurna karşı geldiler. Bak şiş için binebri aldılar Getme yavrum, bugün bir düş gördüm bunlar sahte tuzak vurdular. Kaç necedir ki benim uykum geldi. Bir veşne aldım da yeni de Elif yalvarın Yusuf, ne olur ne olur ne olur ne olur, olur. Ber gelbe elberi el. Kardeşim çadır n'eden Yusuf furasın beni Kaç gecedir ki ben uyuğum yemedim Elif ben sana kurşun atamam Sen kara topraklarda yar ben yok anday atana aldım daha geri satarım İsmi Aladım eh, sahibi Yaman. Gel, Gelelim burada. Gelelim burada. Gelelim ah, Yusufum, sağ ol Yusufum. Ah, Gayrı ölü. Son bir defa yüzünü göreyim. Gel. Elif'im, Elif'im, elim kırılsaydı da atmaz olsaydım bu kurşunu sana. Dünya bana zından olur bundan sonra zından olur. Kollarım burunla yattım bir kurşun. Kardeşim Bahri der ki şu Yusuf'a bir yedi işim. Soldu rengi deneli efile güneşim. Kaç gecedir ben uykum diyemedim. Yeri şamur yoluna bir camur gibi, o dağlara hla Yusufum, Yusufum, Yusufum değil. Sorar asla kardeş ne etikö? Nerede kaldı yeçamımız Kavcı gelmiş cenazelere bakışır Eyvah oğlan kıza, kız oğlana yakışır Anası da yavrum, yavrum, yavrum, yavrum, yavrum deyileşir Ben bildim ki oğlum yetti gel ben den selam söyle lan o katil Yamada'na miyah ihaneti gitmiş bu genç Ali kızıl der ki dostlar dünya ne yime Çok güldüm oynadın felek sonunce Ali kızıl tım da der ki dostum dünya ne yime Öh oh, güldüm oynadım da ders onun yer